Matbuat Dünyası Hazırlayan ve sunan Mesut Varlık Merhabalar, Matbuat Dünyası'na hoş geldiniz. Ben Mesut Varlık. Ee, bu akşam Hasan Ali Toptaş için bir e, özel program yapıyoruz. O nedenle erkenden başlıyor matbuat dünyası. Yedi yıl yedi aylık bir aradan sonra uykuların doğusunun ardından... Heba adında e, bir romanla çıka geldi Hasan Ali Toptaş. Kendisi Ankara'da yaşadığı için telefonla programımıza bağlandı. Ee, merhabalar Hasan abi programımıza hoş geldin. Merhaba Mesut. Ee, pardon duyamadım. Merhaba teşekkür ederim dedim Hoş geldin ee, Öncelikle e, Dilersen hep e, sorulduğu gibi e, Heba'nın yazım e, Süreciyle bu 7 yıl 7 aylık e, aralıktan Bahsederek başlayalım ee, Evet Çok uzunmuş gibi geliyor bu 7 yıl 7 ay e, Romanın da 7 bölüm olması Böyle 7 7 güzel duruyor e, Ama hesaplanmadı Tabi bu Yedi yıl, yedi ay ben bu romana çalışmadım aslında. E, uykuların doğusundan e, sonra birdenbire e, hayatım hareketlendi. E, hatta uykuların doğusuyla aynı gün kızım doğdu. E, peşinden yalnızlıklar e, Hollanda'da sahnelendi. E, ardından Gölgesizler'in filme çekilmesi ve benim Avrupa'daki söyleşilerim böyle üç yıl süren çok hızlı bir şeydi. E, biliyorsun ben de çok sakin bir adamım. E, kendi sessizliğimin içinde oturuyorum. E, bu tür harekette benim zihnim çalışmıyor zaten. Bel bel bakıyorum böyle ve e, o harekete uymaya çalışıyorum. Ee, ne oluyoruz zaman heba oluyor diye kendime geldiğimde 3 yıl çoktan geçmişti. Ee, sonra durdum, oturdum ve e, romanı yazmaya başladım. O 3 yıl hiç yazamadım. Tek cümle bile yazamadım. Dolayısıyla roman 4,5 e, yılda bitti. Bu da e, makul bir süre aslında benim açımdan. E, benim hızım açısından makul bir süre. E, ayrıca Bilmiyorum ki nereye yetişiyoruz? İnsan kendinden başka nereye ulaşabilir? Ee, kitapların sayısı önemli mi? Telaşa mahal yok gibi geliyor bana. Peki, e, Heba Anahtar e, isimli bir bölümle açılıyor. E, ve fena e, bir şekilde, fena başlıklı bir bölümle de kapanıyor. E, uykuların doğusun <gülüyor> Pardon... Uykuların doğusunda da e, giriş ve son cümlelerin birbirini tamamladığı zannedilecek bir e, kurgu yapısı söz konusuydu. Dolayısıyla orada da bir tür düğümleme e, vardı. E, gölgesizlerin sonu, e, kapanışı e, adeta bütün e, roman boyunca ilerleyen kurguyu e, kilitli, kilitler gibi bir e, şekilde kapanıyordu Gölgesizler romanı. Ee, senin için e, yani bu veriler, göstergeler üzerinden e, senin için kurgu ile, kurgu yapmak ile bu anahtar, kilit, düğümleme e, kavramları arasında bir ilişkiden söz edebilir miyiz? Evet, bu aslında e, biraz... E, Hayata ve sanata bakış açısının şekli gibi geliyor. Şekle dönüşmüş, şekli gibi. Yani o dairevi yapı. E, galiba yazdığım bütün metinlerde o dairevi yapı var. E, şeyin, e, e, Heba'nın tam ortasında e, Ebecik'in anlattığı hikayeyi hatırlarsak, e, orada da bir hamaz var. E, yani hortum. E, o o da o döngüsel e, o dairevi yapının aslında e, bir doğa hareketinde e, orada romanın ortasına nüks etmesi yine e, kemküm ettim galiba insanın e, kendi yazdığı metne dair konuşması çok zor biliyorsun esasıyla yani e, keyifle diniyoruz. Bu e, hebanın sonunu tabii e, o, henüz e, okumamış olanların okuma zevkini e, azaltmamaya, yok etmemeye, zedelememeye dikkat ederek pek e, de e, anlatmak istemiyorum. Ama yine de orada e, bu dairevi yapı yine aynı şekilde sonlanıyor diyebiliriz. Evet, o, o yüzden... Ee, ...o kapanış e, bölümüyle ilgili son e, sonuyla ilgili Heba'nın e, aklıma takılan sormak istediğim çok soru var... ...ama e, tam da senin söylediğin gibi henüz okumamış olanlar için e, o soruyu yöneltip işin e, tadını e, kaçırmak istemiyorum. E, ama senin e, Heba e, romanında e, bir takım ilkler de yaşandı aslında biraz da onları sormak istiyorum. Bunlardan biri de ilk kez bir Hasaneli Toptaş'ın kitabı için bir tanıtım videosu çekildi ve şey yapıldı sosyal medyada bu video yayıldı. Bu video ile tanıtım yapılması meselesine, işine nasıl bakıyorsun okurlarından bu anlamda sana olumlu ya da olumsuz? tepkiler geldi mi? E, yani çok güzel olmuş diyenler de oldu. E, o videoyu görüp e, ya bu ne gereği vardı, e, hele senin için ne gereği vardı diyenler de oldu tabi. E, bu yayın evinin rutin bu uygulaması aslında. E, sadece Heba'ya değil e, yakın zamanda çıkmış e, birçok romana e, yaptılar aynı şeyi. E, ben e, bunu söylediklerinde e, okurun e, hayal gücünü sınırlayıcı e, bir şey olduğunu düşünmedim. Çünkü e, bir buçuk iki dakikalık bir video e, ve bu zaten bir buçuk iki dakikalık görüntülerle romanın e, tamamını kavrayabilmek, e, romanın tamamını yansıtabilmek mümkün değil. E, bir tadımlık birkaç görüntü. Ben bunu hep şöyle baktım. Yani 30 yıl önce, 40 yıl önce e, kitaplar yayınlandığında e, bugünkü gibi gazetelerin kitap ekleri bile yoktu. E, gazete sayfalarında e, küçük ilanlar verilirdi. Yani kibrit kutusu kadar ilan. E, i̇şte Verjinka çıktı. E, buna benzer. E, kitap ekleriyle birlikte bu ilan yani imkanla birlikte bu ilan aynı el tarafından e, bugün gördüğümüz, bildiğimiz e, kitap eklerinin tam sayfası kadar oldu. E, teknolojinin gelişimiyle de iki dakikalık videoya dönüştü diye düşünüyorum. Yani bu e, çok da hani iyiydi, kötüydü diye üzerinde durulacak bir şey değilmiş gibi geliyorum. Bir de tabii şunun da altını belki çizmek gerekiyor. Tanıtım videosundaki e, oradaki e, senaryo e, sadece ve sadece e, hebanın içerisindeki sınır e, başlıklı e, bölüme işaret eden bir senaryo. Ha, evet, evet, güzel söyledin. E, bu tabii şeyi de e, okur e, okurun gözünde e, romana dair o ilk izlenimi... E, verdiği için, işte romanı tümüyle kavrayamadığı, yansıtamadığı için algıyı bozan bir şey oluyor. Bir ölçüde bozuyor. Ee, söz gelimi bu heba da Heba için e, birdenbire e, askerlik e, üzerine yazılmış. Askerlikle ilgili bir romanmış gibi bir algı doğurdu. Belki o videonun da katkısı vardı, bilemiyorum. E, öyle bir algı doğurdu. Hatta bana Söyleşilerde sorulan soruların birçoğu askerlikle ilgili bu romanı yazmak nereden aklınıza geldi diye başlıyorlar. E, oysa e, roman 7 bölümden oluşuyor. O ilk cümlelerimizde de söylediğimiz gibi. E, bu bölümün sadece biri askerlikle ilgili. Geriye 6 bölüm var ve bu 6 bölümün e, toplamı 200 sayfayı tutuyor. Yani... Roman 200 sayfa boyunca başka şeylerden söz ediyor aslında. Ama e, askerlikle ilgili romanmış gibi algılandı. Ve tabii e, bu bir yandan da hani Hasaneli Toptaş e, ismi söz konusu olduğu için e, belki çok dillendirilemese de yahut kondurulamasa da e, bir tür işte e, memleketin... Son birkaç yıldır içinde bulunduğu bu konjonktür değişim e, süreci içerisinde bir tür e, Hasanlı Toptaş'ta bu şeye mi girdi e, kafile mi e, yeni romanıyla katılmış oldu gibi bir e, eleştiri de yöneltiliyordur diye tahmin ediyorum. Aynen, aynen birkaç bu bu, bu şekilde birkaç cümle duydum e, dahası var. E... Mesela Suriye sınırında geçen bir askerlikten söz ediyoruz. Bugün Suriye sınırında ki hareketlilikle ilgili olduğunu sanan ya da onunla ilgisi olmadığını öğrenince, aa hayal kırıklığına uğradım nasıl ilgisi olmaz diye şaşıranlar da var. Yani benim anlattığım şey. Roman'daki verilerden yola çıkarak e, o askerliğin hangi tarihte yaşandığını da bulabiliriz. Hani roman kahramanının askerdeyken verdiği işte 1900 e, bilmem kaç doğumluyum e, falanca il dediğimiz o tekmilden yola çıkarak e, ve onun 20 buçuk yaşında 20 yaşında olduğunu da e, roman'daki o veriyle birleştirdiğimizde 1978'de 79'da yaşanan bir askerlik, bir 20 aylık askerlik sürecini anlattığımız ortaya çıkıyor. Bugün Suriye sınırındaki olup bitenlerle hiç ilgisi yok tabii. Olması da gerekmiyor. Bu tür yanılgılar, yanılgılar oluyor. Evet. Kaldı ki en başta söylediğin gibi 4-4,5 yıl gibi bir süre zarfında yazdığın bu romanda... En azından işin Suriye tarafına dair 4-4,5 sene öncesinde zaten herhangi bir işaret de yoktu. Yoktu. Tabii tabii. Ben o, o bölümü yazdığımda belki yoktu. Evet. Matbuat dünyasındayız. Ee, Hasan Ali Toptaş ile Heba romanı ve genel olarak yazı hayatı üzerine sohbet etmeye devam ediyoruz. Ee, Hasan abi oradasın değil mi? Evet. Ee, şimdi... Şu e, Heba'ya dair e, işte bir tür askerlik romanı mı bu vesaire gibi e, algılar üzerine en son e, konuşmuştuk. Böyle bir şey olmadığını e, sadece Heba'nın e, sınır başlıklı bir e, bölümünde bir askerlik hatırası anlatıldığını e, geri kalan altı bölümün e, bambaşka bir e, hikaye ve hikayecikler e, üzerinden gittiğinin altını özellikle... E, çizmiştik reklamlardan önce. E, bir de e, verdiğim bazı röportajlarda da e, belirttin Hebanın yazılma sürecinde e, yaklaşık bir yıllık e, bir durma e, tutulma halinden bahsediyorsun. Bir e, daldaki kuşu sapanla vurma sahnesinde. E, bu Takılmayı, durmayı e, nasıl e, düşünüyorsun sonrasında e, neden ben bu kadar takıldım yahu dediğinde kendi kendine? E, bunu hala e, bilmiyorum hala neden onca bekledim aynı sayfayı yazdım durdum hala çözebilmiş değilim. E, i̇şte bir haziran ayıydı belki e, 2011 e, haziran ayıydı. Ee, romanda çocuk e, kuşu vurmak için sapanlığıyla nişan almıştı ve lastikleri germişti ee, Öylece kaldı o lastikler bir yıl gerini kaldı ve ben e, bir yıl 1 Haziran'dan öteki Haziran'a kadar aynı sayfayı yazdım durdum defalarca hatta arkadaşlarıma aradığımda tabi anlatıyorum e, aynı sayfadayım hala diye. Ya yani neden e, psikiyatri kliniğinde değilim şimdi diye. E, tabii roman sanatının insanı derviş kılan bir yanı da var. Sabrı öğreten bir yanı da var. E, hatta orada takılı bir yıl takılı kalınca e, beni oradan kurtarmak için e, yazar arkadaşım Ethem Baran bir öykü yazdı. Ankara Hatları Vapuru diye bir öykü yazdı. O öyküde e, kendi öykü kahraman daha önce yazdığı bir öyküden e, cevval bir çocuğu çağırdı. Bir romancı arkadaşım takıldı kaldı kuşu vuramıyor git şunu vur diye. E, güzel de bir öykü çıktı oradan. Çok hoş bir öykü çıktı. Tabii yanlış kuşu vurdum var. Ben e, hebada, hebadaki kuşu yeniden vurmak zorunda kaldım. <gülüyor> Evet o e, Ethem Barı'nın Ankara Hatları Vapuru e, öyküsüyle e, ki bulut bulut üstüne e, kitabında e, yer alan bir e, ö, şeydir, öyküdür o. Merak edenler için de böylece e, söylemiş olalım. Tabii Ethem bir de e, biliyorsun Mesut burada e, burada Göksu Gölü'ndeki o sabit bir e, şey var, tekne içinde çay içinen bir tekne. O, o onu vapur diyor ona ve o vapuru da benim sanıyor. <gülüyor> ve onun adı da Ankara Hatları vapuru evet. olarak kodlanmış durumda. sizin orada yani Eryaman'da eee daha önce matbuat dünyasına sağ olsunlar konuk olan Eten Baran'la da Abdullah Taşçı'yla da hatta bir miktar şükler başladı bu meseleyi konuşmuştuk aslında. Sözü gelmişken sizin orada Eryaman'da, Ankara'nın Eryaman ilçesinde böyle bir küçük ortamınız, bir edebiyat dünyanız var aslında. Evet. Ve bütün her türlü şeyden ne derler, dedikodulardan, koşuşturmalardan, İstanbul gibi ee, ...şehirlerde yaşayan yazarların muhatap yahut maruz kaldıkları e, o e, hız ve bir takım e, insanın ruhuna adeta zarar veren e, ilişkiler ağından uzakta e, bir ekip halindesiniz adeta orada. Böyle sessiz, e, sakin, e, kendi aramızda neredeyse ayda bir mutlaka toplanıyoruz, e, uzun sohbetlerimiz oluyor... Ankara'daki restoranlar İstanbul'dakilere göre daha sakindir aslında. Ama onlar bile bize gürültülü geliyor. da kalmayı tercih ediyoruz. Tabii yazıp okuduklarımız üzerine de öyle bir sıkı dostluğumuz var. Peki şeyin, Heba'nın anahtar başlıklı ilk giriş bölümünde Binna Hanım e, isimli bir karakter e, var anahtarı e, teslim etmek için e, evine gittiği Ziya'nın ana karakterin e, evine gittiği e, ve ev sahibi olan Binna Hanım. E, ama Binna Hanım e, sayfalar boyunca susmak bilmeksizin e, konuşuyor e, hikayeler anlatıyor kendi e, hikayesini ortaya koyuyor. Diğer bölümlerde de e, lafı ağzına aldığı andan itibaren susmak bilmeyen e, başka kadın karakterler de var. Ebecik var. Ebecik var. E, bununla e, daha önceki e, kitapların e, için verdiğin röportajlarda e, annenin e, hikayeciliğini, hikaye anlatıcılığını, e, şehrazat... ...benzetmesiyle... ...Şehrazat ve Beket'in e, oğluyum ben... E, ...diyordum... E, ...onlarla birlikte... ...düşünebilir miyiz acaba? Bak, bak bunu hiç düşünmemiştim... ...şimdi sen söyleyince... ...birden düşündüm... E, ...evet belki... E, ...Bünnas Hanım'da da... E, ...Ebecik'te de... ...annemin ruhu ruhunu... ...ben yeniden canlandırıyorum... ...olabilir, olabilir... ...yani bunu bilinç düzeyinde... E, ...tasarlamamıştım ama... ...bilinçaltım böyle bir şeyi de yaptırmış olabilir. Çünkü... E, ...erkekler de... ...büyük ölçüde susuyorlar. Tıpkı beket gibi. E, evet. E, yani Heba'dan önceki romanlarda... ...hep kadınlar suskundur aslında. Evet. E, çok kayıp hayaller kitabında... E, ...uykularında olsun da... ...hepsi sessizdir, evet. Evet. Peki yine e, heba üzerine verdiğin röportajlardan birinde bir şey söylüyorsun. E, i̇çimde duran içimde duran bazı şeyler bu romana denk düştü e, diyorsun. Ve aynı şekilde Binne Hanım da e, heba romanının 22. sayfasında bu kadar şahsi bir şey hangi kelimelerle anlatılır hiç bilmiyorum gerçi. Kelimelerin kudreti içimi göstermeye yeter mi onu da bilmiyorum deyip e, kendi hikayesini anlatmaya başlıyor e, o senin de bu içimde duran bazı şeyler e, bu romana denk düştü e, söyleyişin ile Binna Sanım'ın bu sözü arasında sanki bir e, bağ bir ilişki var gibi düşündüm e, var tabi e, zaten hebada e, var olan kelimeler e, yine benim içimi göstermeye yetmedi gibi geliyor bana ya da bu her metin karşısında duyduğum bir tatmescisiz bir ee, Suriye sınırı o Ceylan ilçesi incesi ben de yeni bir şey değil e, 25 yıl önce e, yayımlanan e, yabu adlı e, öykümde e, yani o yabu da çok şey durur ayrıksı durur öteki öykülerimin arasında. E, çok farklı bir yerdedir. Neredeyse e, kitapta e, ölü zaman gezginlerinde e, en e, tuhaf rengi taşıyan öykü odur. Ötekileriyle hiç birlikte e, dur durması e, ne ne de, ne diyeyim e, tuhaf durur işte çok farklıdır. E, o zamanlar e, yayınla, yayınlandığında e, bazı arkadaşlarım ya bilmediğin coğrafyayı bilmediğin insanları yazma demişlerdi bana e, oysa ben ya bu öyküsündeki ya bu ile e, sigara içmiş diyeyim, çay içmiş diyeyim var e, tabi bunun ille de olması gerekmiyor yani onunla tanışıyor olmam onu e, yaşadığımız fiziki dünyada e, kanlı canlı görmüş olmam o öyküye herhangi bir e, getirisi yok ee, tanımıyordu olabilirdim Ama o, oradaki hayat benim için yabancı bir hayat değil. Evet. Peki, bütün e, bir Hasan İl Toptaş e, literatürüne baktığımızda e, derin bir şekilde e, doğa e, motifi de demek yanlış. Ona da artık doğanın damgası belki ...denebilir... Ee, ...görülüyor. Yani bu anlattığın... E, ...önceki romanlarında da... ...bu romanın da e, ciddi bir kısmında... E, ...anlatımın geçtiği... E, ...coğrafyanın... ...işte bozkırı olmasının da ötesinde... ...sadece ona bağlanabilecek bir şey... E, ...değil bu çünkü... ...diye düşünüyorum en azından... E, ...doğayla... ...doğa denilen... E, yaratıkla e, kurduğun ve yansıtmaya çalıştığın bir ilişki var gibi geliyor bana. Evet. Çünkü doğaya, doğadan uzaklaştıkça kendimiz olmaktan da uzaklaşıyoruz aslında. Yani bu belki gelecekte insanlığın büyük sorunlarından biri bu olacak. Yani toprağa, taşa, ağaca, kurda, kuşa temasımız azaldıkça kendimize olan temasımız azalıyor aslında yani böyle plastik bir şeye dönüşüyoruz endüstriyel bir şeye dönüşüyoruz neredeyse yani bunun acısını tabi içten içe taşıyoruz yaşıyoruz ve bunun sonucu olabilir romandaki metinlerimdeki o doğayı da kucaklama çabası. Ya da şeyin insanı doğayla birlikte resmetme, e, o resmi bir bütün olarak görme çabası. E, hebanın hemen giriş e, sayfalarında bir yerde e, bir güvercin camı parçalayarak içeri giriyor ve e, ortalığı darmadağın edip e, ama aynı zamanda dumanı da dağıtıp çekip gidiyor çekip gitmiyordu hatta birden kaybolu veriyor. Evet. Ee, şimdi bu güvercin kelimesini e, daha önce çok daha e, önde bir şekilde gölgesizlerde görmüştük. Evet. Ee, acaba diye düşünüyorum e, o güvercin sahnesi'nin o şekilde oluşması. E, Örneğin gölgesizlerin filme çekilmesi dolayısıyla senin e, bir yazdığın, kelimelerle kurduğun bir e, yapının e, görüntüye çevirisinin yapılması, e, bir film halinde yeniden e, üretilmesi e, yazıyla, kelimelerle e, bu kadar varoluşsal bir ilişki içerisinde olan bir e, yazar için e, bir tür iç dünya, ...anlamında e, ortalığı dağıtan bir e, etki yaratmış olabilir mi? Onun bir yansıması olarak o güvercin camı kırıp içeri e, dalıyor olabilir mi acaba? Yani harflerle yarattığım e, güvercin e, sinema alemine uçup gitmiş ...ben onu yeniden harflerle e, hebada yaratıyormuşum anlamında mı sordum? Evet. Ama bu bilinçli bir şey değil. Varsa da şey, kendiliğinden olmuş ya da bilinçaltının yaptırdığı bir şey olmuş olabilir. Ee, yani düşünmemiştim. Ee, Birçok şey de düşünmeden oluyor biliyorsun. İyi, iyi ki de öyle oluyor aslında. Ee, az önce bu roman sanatın insanı derviş kılan bir yanı var e, demiştin. Evet. Ee, hemen her romanında da daha doğrusu son 2-3 romanında da e, dervişhane e, hikmet söyleyen e, karakterlerle karşılaşıyoruz. Örneğin Heba'da bu Hulki'de de e, yahut daha önce Haraptarlı Nafi e, çıkmıştı karşımıza. E, bu romanın içerisinde bir yerde e, çıkıverip bir takım hikmetler e, söyleyen ve sonra ee, genellikle de e, çıkıp giden e, kaybolan yahut e, bu karakterler bu dervişhane karakterler e, bir anlamda o halde senin o romanı yazarken e, nasıl diyeyim yaşadığın e, deneyim yahut o romanın sana kattığı dervişliği ee, sen de yeniden o romanın içerisine o derviş karakteriyle e, geri veriyorsun gibi bir şey düşünülebilir mi? Yani, yani evet e, çok güzel söyledin Mesut. E, romanın e, romanın beni e, hani, yazdığımız metni bir süre biz <gülüyor> yazarız da daha sonra o başımı çevirip bize döner ve bizi yazmaya başlar. E, zaten e, onun bizi yazmaya başlamasıyla Metin e, rayına girmiştir iyi bir Metin olmaya başlamıştır da e, an, anlayabiliriz tabi şeyin e, hulkide de e, hebadaki hulkide de e, uykuları şeyde binüzüünü Haz'daki e, haraptarlığı nafiin bir tür teptil gezen şekli e, bunların söyledikleri Az önce e, senin söylediğim o romandan aldığıı yani e, Romana yeri vermenin dışında tabii ki bunların söylediği o cümlelerin e, romanın ruhunu, ruhuna hizmet eden bir yanı da var. E, yoksa e, yani her akıllarına geleni söylemiyorlar. E, yani bu cümleyi kurmam bile gereksizdi. Ki e, Heba'nın girişine e, alıntıladığın Hulki Dede'nin e, romanın içerisinde söylediği bir evet. cümlesi var. İnsan içindeki canavarı öldürürse çöle dönüşür. Evet. Biraz da onu Harahtar-ı Nafil'de de miniz da yaptığım gibi yani roman kendini referans alıyor gibi de okuyabiliriz bu epigrafları. Yani romanın içinden bir cümleyi romanın başına alıntılamak yani gücünü kendinden alıyorum da bir ifadesi. Peki ama Heba da e, roman boyunca bana öyle geliyor ki e, insanoğlunun nasıl da e, canavarlaşabilip e, hem birbirine hem kendine e, neler yapabildiğini e, bir açıdan anlatan bir roman gibi geliyor bana Heba. Ama bu canavarlaşmanın vardığı ve varabileceği e, yapıp varabileceği noktalar ve yapıp ettiklerini anlatan romanın girişinde de insan içindeki canavarı öldürürse şöyle dönüşür cümlesi var. Evet, e, yani orada eee de belki bu cümleyle ya da bu cümledeki canavar kelimesiyle belki Zaaflarımızı kast ediyor. Ee, ha, hani toplumun e, hastalık diye etiketlediği bazı davranış şekillerimizi, huylarımızı. Belki bunları kast ediyor. Bunları, belki bunlara sahip çıkın. Bunları e, müdafaa ve muhafaza edin. Bunlar zaten sizi siz kılan şeylerdir e, demeye de getiriyor olabilir. Bir de e, dinlerin öğretisiyle e, denk düşen bir yanı var cümlenin. Hani e, oradaki canavar nefis anlamında da, nefs anlamında da e, düşünebiliriz. E, dinler biliyorsun e, nefsi öldürün, nefsinizi yok edin demezler. E, onu aşama aşama temizleyin, e, terbiye edin, kontrol altına alın derler. Hatta e, nefsimize zulmetmeyin diye de e, böyle onu e, zulümden sakınan bir yanları vardır. Yani nefsi öldürmek kendimizi öldürmektir aslında. Hulki e, dedi, bütün bunların toplamını söylüyor olabilir o cümlede. E, her ne kadar Roman'ın içinde belli bir e, olay için bunu, belli bir kişi için söylüyor olsa da tabii orada insan diyor, gene genelleştiriyor. Ki e, aslında e, bu içimizdeki canavarı Öldürdüğümüz, dolayısıyla da çöle dönüştüğümüz için tam da canavarca ha, da, evet. dav, davranıyor olduğumuzu e, söylemiş oluyor içeride Heba romanı. Asıl canavara dönüşmemiz o çöle dönüşmektir aslında, evet. E, peki daha önce örneğin e, Bin Hüzünlü Haz'ı e, yazmadan önce e, defalarca sözlükleri karıştırıp e, kelimeler... E, ...kenara ayırdığını... E, ...söylemiştin. Dolayısıyla... E, ...kelimelerle, e, cümlelerle... ...her cümlenin... ...bir e, beste yapmak... ...aynı zamanda olduğunu e, da... ...daha önce e, söylemiştin. Daha önceki e, söyleşilerinde... ...ve e, yazılarında. E, ama Heba'da... E, ...bu kez de... ...başka bir garip bir... E, ...çaba içerisinde de... E, ...aynı zamanda görürüz Hasan'ın... E. ...toptaşı... E, Neredeyse her birbirini takip eden e, cümlenin sonu bir açık bir kapalı heceyle. Evet. Bu nasıl bir takıntıdır ve neden olur? Yani e, başkalarının yazdığı kitaplarda e, okurken diyelim dili geçmişte yazılmışsa... E, geldi diye biter, gitti diye biter, baktı diye biter cümlelere bakıyorum, okuyorum evet gayet güzel ama ben yazınca iki açık eceyle bitiyorsa şey iki cümlenin son kelimesi, ikisi de açık eceyle bitiyorsa bu olamazmış gibi geliyor bana yani bu tuhaf bir takıntı, bir hastalık temel ses evet ebada böyle bir açık bir kapalı heceyle biten cümlelerdir. Temel ses otur. Bazen üst üste geldikleri olur. İki kapalı cümlenin iki kapalı heceyle biten cümlenin ya da iki açık heceyle biten cümlenin. Ama bu çok nadirdir. Yani belki bu yüzden yavaş yazıyorum. Böyle bir takıntı var. Şeyde heba da biraz da ee, az önce tabiattan söz ettik. Ee, cümlelerin rengini de tabiatın rengine uydurma çabam vardı. Bunu ne ölçüde yapabildim bilmiyorum. Ee, örneğin sınır bölümünde e, dümdüz ağaçların olmadığı sapsarı bir araziden söz edilir. Ve biri de ona benzetmeye çalışmışımdır orada yani. ...bu başarabildim mi başaramadım mı... ...o ayrı bir konu tabii. Ki Hasan Ali Toptaş'ın içindeki... E, ...canavarın ne tür... ...takıntılara sahip olduğunu... E, ...böylece... E, ...duymuş ve öğrenmiş oluyoruz ki... E, ...tam da bu sayede... E, ...hem biz e, okurlar olarak... E, ...hem de e, edebiyatımız... ...böylesi... E, ...inanılmaz e, metinlere... ...sahip olabiliyor... ...kavuşabiliyor... Diye düşünüyorum. Zaten galiba istop e, dediğimiz şey e, biraz da acemiliklerin ve kimi takıntıların e, tekrarıdır. Yani onları e, onları sürekli yapmak sürdürmektir. Bilmiyorum. Belki de böyle de tanımlanabiliriz. Peki son e, sorum. E, Heba'nın giriş bölümündeki o yani anahtar bölümü, anahtar başlıklı bölümdeki ortam, hava, atmosfer, önceki romanlarındaki yani gölgesizler, bin hüzünlü haz, uykuların doğusu vesaire, önceki romanlarındaki atmosfere daha yakın da sonrasındaki rüya bölümüyle gelen ardından gelen altı bölümdeki hava. ...başka bir e, dile, başka bir havaya e, doğru değişiyor gibi geldi bana. E, bunun üzerinden de hani e, her roman e, başka bir rüyayı e, anlatma çabası mıdır Hasan Ali Toptaş için? Yahut her roman yeni bir rüyaya uyanmak gibi midir? İkisi de arası. Yani yeni bir rüyaya uyanmak da başka bir rüyaya anlatmaktır aynı zamanda. Doğru. Pekala. Süremizin ne yazık ki sonuna geldik. Hazırladığım, sormak istediğim daha çok çok sorular var. Ama umarım başka programlarda yeniden kabul edersin ve Matbuat Dünyası'nın konuğu olursun. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Efendim e, bu akşam Hasan Ali Toptaş e, ile e, Heba romanı ile çıka gelen e, Hasan Ali Toptaş ile bir e, sohbet gerçekleştirdik. Heba romanı e, odağında ve çevresinde gerçekleşti büyük ölçüde. E, daha elbette ki konuşulacak çok şey vardı ama e, bundan sonraki programlara kalsın onlarda. Önümüzdeki hafta yeniden görüşmek üzere. İyi akşamlar. Ayva turunç narım var Benim ahu zarım var Ayva turunç narım var Benim ahu zarım var Hep derdinden ağlarım Bir vefasız yarım var Alamayı al, ver narı Ver narı, ver narı Ağlarım zari zari Tez günlerde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 ayva turunç ney neyim halım arzılayt zaten ben de talih yok ta küçüktem böyleyim al almayı ver narı ağlarım zarısıri tez günlerde gönderin vahu kimsli yarin al, almayı Ver narı, ver narı, ver narı ağlarım sarı sarı. Tez günlerde gönderin oh, ah, o bu göz yarim. Matbuat Dünyası.